Bismillahirrahmanirrahim Konumuz yolculuğun maddi manevi yararları Yolculuk araça buna sefer deniyor Bir kimsenin bulunduğu yerden bahşire gitmesine sefer deniyor Eğer bir kimse bulunduğu yerden 90 kilometre veya daha uza giderse bu kimse hükmen seferi sayılıyor. Bazı kurala bunun için kolaylaştırılıyor. Bu başta bir konumuz inşallah seferin fıkıh yönü değil de maddi manevi yararları. Bir kimse uzak bir yere yolca çıkmadan önce Evinde iki lirket namaz kılması bu sünnettir. Sefer namazı niyetiyle Allah için niyet eder. İki lirket namaz kılmak bu sündettir. Hem de elhamdülillah hem evde kalanlara hem o kişiye için Allah katında bu namaz bir yardımcı olur. Yine bir kimse yolculuğa sefere çıkıyor zamanlar şu hatırlaması gerekiyor in, kimsenin ben şu anda dünyada bir şehirden bir şehire gittiğim gibi gün gelecek bu dünyadan öbür aleme gideceğim diye düşünme gerekiyor yine seferin çeşitleri var Mesela faz olan yolculuk var, vacip olanı var, sünnet olanı var, tabi arada haram olanı da var. Mesela bir kimseye hac farz olup da bu kimse hacca giderse onun yolculuğu faz olmuş oluyor. E bu durumda kişi evinden çıktığı andan itibaren sıfat yazılma başlıyor. Yine bir kimse sileyir Rahim deniyor. Yani bir kimse yakın akrabalarını dolaşmak niyetiyle yolcuya çıkarsa bu da yerine göre faz oluyor, vacip oluyor, sünnet oluyor. Akrabanın durumuna göre. Bir Allah korusun mesela bir kimse e, kumuru oynamak için, e, eğlenmek için böyle bir haram bir şey için yol çıkarsa, bu tabi Allah yolunda haram oluyor, günah olmuş oluyor. Şimdi, sefere çıkmadan evvel, ne yapmak gerekiyor? Tabii önce evde inşallah, iki rekat, sefer, namazı kılınır. Ondan sonra, evden çıkışta, bir dua vardır. Kısa bir dua. Bunu inşallah okuyayım şimdi inşallah. Bure Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ben kale iza harca min beytihi Bir kimse evinden çıktığı zaman eğer şu duayı okursa bu hatta sefer niyeti olmasa bile bu inşallah alışkanlık haline getirebilirsek, her zaman, her sabah, evimizden çıkışımıza inşallah, bu duayı okumaya çalışalım. Tabi özellikle, sefer çıkışta, darin olmuş oluyor. Ne diyor dua? Kısa bir dua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekeltü alallah, la havle, ve la kuvvete, illa billah. E, tekrarlıyorum. Bismillah tevekkeltü alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar. Yuqalu Bu duanın şerhinin fazetini izah başka mesele geliyor. Yuqalu bir kimse evinden çıkarken bu duayı okursa o kimseye deniliyor ki melek tarafından küfite ve vukite sana bu yeter kafidir ve vukite vikaya olundun korundun ve tenaha ani şeytani o kimsenin şeytan uzaklaştır, kaçar Demek ki bir kimse gerek niyeti sefer çıkmak olsun gerekse normalde işine giderken evinden her çıkışında bir kimse bu doyu okursa o kimseye küfide bu sana kafidir. Yoku de her türlü kötülükten korundun deniyor o kimse şeytan kaçıyor. Adı şehri, ve deliyor. Şimdi anlamına gelelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın celajalı ismi ile anlamına geliyor. Yani evden çıkıyorum, işte işime gidiyorum. Yalnız tabi Allah korusun. Bir kimse haram niyetiyle çıkarken bunu okunması gerekiyor. O zaman daha günah oluyor hem Allah'ın ismiyle demesi hem de Allah isyan edip çıkması ikisi bir araya gelmez bunlar. Bismillah'i, Allah'ın celalü ismiyle. Buradaki B de isyane basıdır. Yani Allah'ın ismine celalü yardım talep ederek çıkıyorum tevekkeltü alallah Allah Ta'la'ya tevekkül ettim. Tevekkül Allah Teala'ya güvendim. Ona güveniyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Havl kötülüten kaçınmak. Kuvvet bir şey yapmak. Yani ne kötülüten kaçabilirim, ne, ne iyi bir şey gelebilir, Anca Allah'ın yardımıyla anlamına geliyor. Yine adı şerif, Müslümden okuyan adı şerif şimdi. Bu da bir kimse, tabi eskiden at, deve gibi hayvanlar binilirdi. Günümüzde de kişi arabasına bindiği zaman şu okuması gerekiyor. pozitif mümür. Ömer da bu hadis-i şerif ayet-i bizlere şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimizin hadetleri kâne bize teve ala bi rihi. Peygamber Efendimizin hadetleri devesin üzerine oturup yerleştiği zaman. Demek ki evin kapısından çıkışında Bismillah'i tevh Allah okunuyor. Çıktı kişi, tabi o zaman deve, at olduğu için böyle geliyor. İz-e-stevâ alâ haricen ila seferin. Peygamber Aleyhisselam adetleri e, harice sefer, yolculuk niyetiyle evine çıkıp da devesi üzerine oturup yerleştiği zaman kebbere selasen önce üç defa tekbir getirirdi. Üç tane tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Deri. Sümme kale sana Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu ayet-i kerime okurdu. sübhanel bu ayet-i kerime Zuruf suresi ayet 13-14'te var bu kerime. Oradan bakabilirsiniz inşallah. Yalnız sübhanel başama gerekiyor. sübhanel -lezi. Anlamı vereyim inşallah. O Allah ki Sübhan'dır, Yücedir, Alidir. O Mevlamız Her türlü 90'lıktan bilezehtir sخرlena هذا Allah bize bunu musahar bu kıldı. Tabii demediyse bunu derken deveyi, alttaysa atı, arabaysa arabayı. O Allah ki yüce Mevla'mız, on Mevla'mız ki her türlü noksanlıktan münezzehtir. Yani Mevla'mız her şeyi görür, her şeyi bilir. Her şey gücü yeter Mevlamıza. İşte o Rabbimiz Mevlamız bize bunu bindiğimiz aracı, at arabayı, deveyi müsahhar kıl. Müsahhar emrimize amade kıldı. Bize itaatkar kıldı. Ve ma kinaleh mukrinin. Biz ona kendimize yanaştıramazık bile. Şimdi malum eskiden hayvanlara tabi binilirdi. Düşünün ki bir deve, bir at, bir katır merkep. Eğer allah Tara Teala onlara o üsallık halini vermeseydi, değil bir kişi, on kişi bir atı başaramazlar. At bu bir şahlandı mı kimsenin bindirilmez pekmen çiftesine vurdu mu vurdunu öldürür bile öyle başına vurursa ama allah Teala onları onun için yaratmış böyle deve at, katır verken insanların bunlar ilkel binikleri bunlar tabi binlerce yıl insanlar onlar da etmişler etmişler tabi günümüze şimdi Araba da bunun gibidir. allah Teala o arabayı bizi itaatkar etmese, bu sahar kılmasa eğer araba bizim itaatimizden çıkarsa. E çıkar mı? Çıkar tabii ya. Çıkar ya. Tam arabaya bindik. Dersen başına oturduk. E çalışırdık. Gada bastık. Gidiyoruz ama e falan patlayabilir. Patlayabilir lasifal terbiyeler, başka bir teknik arıza olabilir, her şey bir anda olabilir, olabilir. İşte bu okuduğumuz zaman allah Teala bizi o arabayı itaatkar kılıyor. Elhamdülillah yani arabadaki teknik arızaya bile bu da okumanın faydası yararı var. Bakınız. Ve bu Arkadan şöyle devam ediyor. Ve inna ila Rabbina lemün kalibun. Ve inna bizler ila Rabbina Rabbimize lemün kalibun döneceğiz. Burada mün kalib inkılap, infial bağımından geliyor. Yani dünya hayatına böyle devam etmeyecek. Şimdi yolculuk tabi Aşama aşama kişi, kişi yola gidiyor. Dağ aşılıyor, tep aşılıyor, köplere geçiliyor, trenlere geçiliyor, aşama aşama kişi gidiyor. Hayatta bunun gibi oluyor. Hayatta bunun gibi. Kişi bebekken çocuk oluyor, genç oluyor, orta yaşlığı geliyor, yaşlı dönemi geliyor. Böyle aşama, aşama aşama aşama yolcu sonunda amacına ulaşıyor tabi Mevla nasip ederse yani nereye niyeti varmaksa şu an ulaştığı gibi insandan da sonunda Mevla'ya kavuşuyor böyle. Kul vela dönüşüyor yani biraz sonra da ölümde hatırlamak gerekiyor burada neden böyle gerekiyor tabi yolculuğa gafil olmamak için Sahabeler onlar her yolculuğa sefere çıkışlarında sanki ağrıtı çıkıyorlarmış gibi öyle bir duyguya kapılırlardı. E öyle olunca da tabi gafil olamazlar, kişi fazla kahkale gülemez, haşa günah işleyemez ve kıldığı namazı kişi her zaman veda namazı gibi kılar ki son namazın diye. Bir de şimdi burada ayet-i kerim okuyacağım inşallah. Yürüme ile ilgili gerek yaya yürümede gerek araçta olan yürümelerde yürümende bir İslami adabı var. Kur'an'a kerime göre. Allah buyuruyor bizlere Lokman suresi ayet 19'da ismer rahim vaksidu fi meşike vaksid iktisatta olma orta halli ol fi meşike yürümende orta halli ol mevlam yürümede fazla hızlı süratli değil aceleci olma ama çok da hantan temel olmaya Mevlam buyuruyor. Bakınız. Yani İslam'da her şeyin hayırlısı ortası. Her şeyin hayırlısı. Demek ki yürümede bile allah Teala bize bunu böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Yürümede bile gerekse yayın yürümede gerekse araş olan yürümede, gitmede demek ki her şeyin hayırlısı ortası. Bir kimse yiyen yürürken çok hızlı yürürse, tabi kişinin bu sağlığına zararlı olduğu gibi, ayrıca, e, kalabalık yerlerde, mutlaka onu solacak, sol bunu solacak sol kişi, yani omzuna vuracak, ayağına basacak, şunu mu yapacak, rahatsız edecek kişi bunları. E Bir insan çok yavaş yürürse, arkadan gelenler bunun geçim meclur kalacaklar. Onlara zahmet verecek. Demek ki, yani yürümede de orta yolu tercih etme gerekiyor. Yani ne çok hızlı koşarcasına değil ne hantal olmama gerekiyor. Ayrıca araba ile giderken de arabada da orta hal etmemiz demek ki böyle gerekiyor. İslam adabı kuralı budur. Vellud min savtik Ayet-i devam ediyor. Mevla buyuruyor. Sesinde kıs meblağ buyuruyor. Veğvudu min savtik. Sesinde kız. Kişi yolda giderken de arkadaşla konuşurken de nasıl konuşacak? Arkadaşı duyacağı kadar konuşacak. Demek ki yollarda fazla bağırmak, çağırmak, sesi konuşmak bu da İslam'a göre uygun bir şey değil. Bazıları otobüste, e, trende, burada, şurada, burada konuşlarırken, yanındakiyle konuştuğu halde yüksek ses tonuyla konuşunca sanki en arkadaki bunlar dinliyorlar bunları. ne dinlesinler bunları? Belki kişinin başı hastadır, rahatsızdır, e, istemiyor gürült yapılması istemiyor. Bu iş böyle bize böyle buyuruyor. ...sesinde kıs mevlan buyuruyor. Yani konuşurken de... ...nasıl ki hızlı, aşırı sürat... ...iyi değilse... ...demek ki yolda olsun... ...gerekse böyle toplum vasarında olsun... ...hatta evlerde, camilde bile olsa... ...demek ki konuşurken... ...sesi kısarak... ...özel konuşmada... ...yavaş konuşma gerekiyor. Tabi bu arada... Bu ayet bize neyi gösteriyor? Gürültüyle mücadeleyi de gösteriyor bize. evlen bize. Bakın arkadaşlar. Aşağı yukarı on beş asır önce, aşağı yukarı yani takriben, yine ayet-i kerime. Rabbimiz daha o dönemde Mevlen bizlere gürültüyle mücadeleyi Mevlen bize talim ediyor, öğretiyor. E günümüzde Evlerde de böyle bağırıp çarpıp konuşma oluyor. Ayrıca radyo, televizyon, müzi setleri açılıyor. Bakınız normal konuşmayı bile Mevlam sizi kıs Mevlam buyuruyor. Yani bir kimsenin konuşur sözlerinde e, yalan yok, gıybet yok, güzel konuşuyor halde bile. Bir insan konuşurken bile kimle konuşuyorsa... Onun düzeyinde konuşması gerekiyor. Sizi kısma gerekiyor. E, bunun dışında öyle kişiler var, radyosunu, e, televizyonunu, müdür setlerini, setlerini aşırı açıyor. E, üstteki, alttaki, yandaki rahatsız olabilir. Hastadır, yaşlıdır veyahut da genç çalışması için uyuması gerekir. Herkesin halleri vardır. Yani her bakımdan demen gürültü yapmama gerekiyor. Yine buna korna da bunun içine giriyor. Bazıları şiir içerisinde çok sık konuya basıyorlar. Aşırı kornaya basıyorlar. Tabi bu da doğru bir şey değildir. Demek ki İslam'da gürültü yapmaman gerekiyor. Başka yanını rahatsız yapmamak gerekiyor. İnne, ile savtülhamir <Gülüyor> mevla buyuruyor. Arkadan ayet-i <şöyle> devam ediyor. İnne, en kerel <gülüyor> asvati, seslerin en kötüsü, l-savtülhamir, merkebin sesidir. Yani anırır merkeb biliyorsunuz. Zaten merkeb andırdığı zaman, evn billah okumak gerekiyor. Çünkü merkeb şeytana yürür, anırır böyle şey. Ama bunun yanında, Kuş sesleri çok mağbuludur. Hadışa geliyor. Bir horozun öttüğünü duyduğunuz zaman Allah'a dua ediniz. O anda Allah'tan hayır isteyiniz. Çünkü horoz meleği görür, o da öter böyle. Demek ki horoz gibi kanıtlı hayvanlar, kuş sesleri de bunlar da doğa sesleridir. Bunların kişi insana yararı vardır zararı yoktur. Yani derin akışı, su sesi, e, kuşların ötüşü, hep bunlar doğa sesleridir bunlar. Bunlar insana faydası vardır. İnsanın beynine, sinir sistemine, kişiye huzur verir bunlar. Ama bunun dışında, mesela bazıları arabasıyla çıkıyorlar yola, bir yerde gölgüle mola veriyor. Mola verdiği yerde, Arabadaki teybini açıyor, yüksek sesli bunu açıyor. E orada başkaları da var. Niye gelmiştir oraya gelenler? E Dinlermeye gelmişler. Biraz daha günümüzde insanların hemen çoğunda beyin yorgunluğu var. Tabii beyin yorgunluğu kişiye sıkıntı verir. sistemi bozulur. İnsanın sinirsel halleri değişir kişilerin bence. Biraz daha günümüzde önemli mesele bu ben. Her öğrenciler, beyinle çalışanlar, gürzüyle çalışanlar, bunların hemen hepsinde bir beyin yorgunluğu vardır. Sinirsel rahatsızlık vardır bunlarda. Tam bu insanlar ne yapıyorlar? İmkanları el verdiği zaman işte kıra yollar, dua yollar, sessiz saygı denilmek istiyor bunlar. Ama geliyor bir arabasıyla yaşamda oturacak veya daha oturacak her tayfun açıyor, müzik çalıyor raadı, yüksek sesle bunu çalıyor. E, tabii müdahale edilse bir kahve edecek, yiyecek kişiye böylece. Ama hep, bunlar da kulakı bunlar hep kulakı bunlarda kulakı giriyor bunlar. Hep bunlar kulakı giriyor bunlar. Yine e, çalgı düğün yapanlar da, mesela yaz gelişini sünnete teşünlar bunlarda bazıları hele yazın yolda yapıyorlar bile bazılar Bahçesini yapıyorlar gece 12'ye kadar e, komşusunda hasta vardır yaşlı vardır beyin rasyonlar vardır e, gündüz çalışmış gece yatacağı vardır şuna bunlar vardır he bunlara bir de kulaklı da giriyor bunlara bir de inşallah yolculuk Tabi yolculuk iki ayrılıyor. Biri zorunlu yolculuktur. Hacı gidecek, ömreye gidecek, akrabasını ziyarete gidecek ya da ticaret amacıyla iş icabı yola gidecek. Hele bazı kişilerin mesleğidir. Mesela şoförler, kamyon, tır şoförü, otobüs şoförü. Tabi bunlar hayat devamlı yolda geçer bunların böyle. Bu bir zorunludur bunlarınki. İşi cevabı, işte, ibadet gereğiyle, ziyaretiyle olanlar. Bir de bazı kişiler işte tatil geçirmek için dinlenmek amacı ile yola çıkarlar Böyle dinlenmek amacı ile acaba nerede gitmeli? Allah Teala bize bunu da bildiriyor. Mick saat 15'te Bismillahirrahmanirrahim. Huve lezi Huve o Allah ki celal ü cahlük vardı Allah size yeri zeli kıldı. Allah bizlere yeri, arzı, dünyayı zeli kıldı. Emimize Amade verdi. Ayağımın altına yer böyle, emimizde. Yani yerden her türlü yerli imkanlar elimize veriliriz, yeryüzünden. Eğer dünya böyle toprak olmayıp da sır demir, maden gibi taş olsaydı, tabii niye vardı? Ama dünya elhamdülillah düz yeri var, kumsal yeri var, toprak olan yerleri var, birisi vardır. İnsanlar yeryüzünü kazabiliyorlar, temel açılıyor, ekiliyor, biçiliyor, her şey yapılabiliyor. allah Teala bize bunu imkanı vermiş Mevlen bizlere. Yer biz, evimize girmiş. şu fi menakibihe Allah-u Teala buyuruyor. Yerin menakibinde yürüyünüz. Menakib, menakibin, çoğulu, menkip de omuz demektir. Yeryüzünün yüksek yerde yani böyle. Demek ki bir kimse zorunlu değil. Yani ticari için değil, şu için değil de bir kim nasıl dinlenmek amacı ile kimse eğer yola çıkacaksa ne yapması gerekiyor bu kimsenin Demek ki daha ziyade yüksek yerleri tercih etme gerekiyor. Özellikle e, deniz kıyısından kaçırma gerekiyor kardeşlerim. Hele günümüzde özellikle ondan deniz kıyısından kaçırma gerekiyor. Orlardan. E, yüksek yerler, hafif tepemsi yerler, yaylalar, ağaçlık yerler, ormanlar bu yerleri tercih edilmesi lazım geliyor. Şimdi kardeşler buyuruluyor safiru tesihu sefer edin yolculuk edin sıhhat bulursunuz sıhhatınıza kavuşsun buyuruyor kardeşi. Yani hava değişimi tabi hava değişiminde e, havanın güzel olduğu ortamları demek yüksekler daha güzeldir onlar. Hava üstten gelir Etraftaki havayı getirir. Hele etrafta işte ağaçlar varsa, çiçekler varsa, bitkiler varsa, onların kokularını getirir. Daha oksijine bol olur, hava temiz hava gelir. Ee, özellikle beyin hücrelerinin buna ihtiyacı var. Beyin hücrelerin bu oksijene. Yoğulan beyin hücreleri ona çabuk enerji alırlar bundan. Dinamik olur beyin hücreleri. Günümüzde insanların çoğunun rahatsızlığı beyindendir böyle. Beyin yorgunluğu, gürültü, biraz bilhassa gençlerimiz, yani zavallı gençlerimiz, durmadan sınavlar, sınavlar, sınavlar, heyecanı, gerilim, ızraplar, şunlar, bunlar, genç kalbuları bugün ki elin ağır doğrusu böylece ağır bunlar mesela bir kimse havuza çalışan kişi o kadar beni yorulmuyor bak Kur'an dinlendirici konu Kur ı Kerim. Allah kelamıdır Kur'an dinlendirici sonra bir kimse Kur'an'ın belli bir ezberledi mi diğer sayfalarına gelen kelimelerin çoğu birine benzerler bunlar hatta Kur'an gazısı da gözle fazla yorum. Köşeyi değildir, kırıktır onlar. Gözü bozmazlar onlar. Ama harfleri, köşe keskindir, gözü yorarlar böyle. Beyni yorarlar bunlar. Günümüzdeki eğitim sistemi gerçekten genç yavrularımızın beyni harap ediyor. Böyle. Çoğu da gereksiz şeyler böyle. Çoğu gereksiz şeyler, ideolojik amaçlı şeyler bunlar. Yani gençliğin yavrunun beyni yoruyor bunlar. Bunun için e, gençlerimizin çoğunda sıkıntı oluyor. Stres oluyor böyle. Sinise bulutuk oluyor gençlerin çoğunda. Masa birleşme oluyor. Tabii bu kişiyi bunalıma götürüyor zamanında. E, genç bunalıma geliyor. İşte Arkadaşlarım bıçaklayanlar o arkadaşlar. Neden bunlar? Bunalım da bunlar arkadaşlar. Özellikle e, gençler kadar ki bir mu tabi e, cinsel denge bozuluyor yani cinsel gerilim artıyor evvel. Bu kişi sapkıları götürüyor. Bunalıma götürüyor bir şey yapacak bu. Ne yapıyor gençlik? İşte ya uyuşturucu hapla şubur kullanacak ya alkol artık şunlara bunları bir macera ya Allah korusun örgütleri eline düşüyor gençlik bu defa. Bunalıma geliyor gençlik. İşte bunun en iyi çaresi demek gençliğin bazen de Böyle temiz havada da bunların gezmeleri de gelecek gençliğimiz. Ormanlık yerlerde, hafif tepeli yerlerde, sessiz ortamda, sakin ortamda doğayla baş başa kalmaları gerekiyor bunların. O zaman özellikle bol okşu olan yerlerde beyin hücreleri bundan çok iyi beyin hücreleri. Temiz hava çekince ki bunu ona fark ederler. Şöyle bir gözü açılır. Başları bir hafifler Tabii solunum sistemi kolaylaşır kişilerde ve sinirinde bir rahatım olur? Bunun için böyle yapalım inşallah faydalıdır. Ama günümüzde çoğu deniz sahilini tercih ediyorlar. Ediyorlar. Zaten gençlik bunalımda beyinler yorgun, sinir sistemi bozuk, ek kat sıkıntı da bir de o günah yere gidilince bu da artıyor Mevla abi yürüyor. Fe fi menaki biha yeryüzünün e, tepelerinde dolaş Mevla abi yürüyor. Ve kulun mirzık ve onun üstten yiyimiz. Buradaki zamir Allah'a hacialıyor. Gittiğiniz yerde de rızık yiyin. Aynı rızıkı Allah sizin Rızık yiyin. bela bürüyor. Şimdi burada bakı incelik var şey burada bela buyuruyor. ve kulun rızkı. İnsan giderken bir yere eğer gittiği yerde orada yiyecek bir şey alma imkanı varsa her şeyden götürmek daha iyi oraya bari ya. Ama gittiği yerde de aynı paket usulü ambalajlı şey alacaksa o tabi fark etmiyor. Ama gitti yerde o yörede yetişen gıda alacaksa onun yemesi daha faydalıdır. İşte hava değişince tabi hava ki soluyor. Yine yasa mümkünse gittiği yerdeki su içmelik gerekiyor. Yine eğer kişiye imkanı varsa gittiği yerden oradan bir şey alıp yemesi. Orada mesela peynirini, yoğurdunu, işte yumurtasını, meyvesini yemesi daha faydalı bunlarda. <gülüyor> Ve ile yin nüşür. büyüyor sonunda. Ama dönüş Allah Oca Celali. yani maş yerinde kul sonunda Mevla'ya dönecek. Yani kişi yol çıktığı zamanlarda insanın gafil olmaması gerekiyor. Allah'ın unutmama gerekiyor. Bunun için kişiye çıktığı zamanlar zaten tabi okudu, aracına bindi, besmeşek ve sığındı. Bir de bazıları da durmadan müzik çalıyorlar yolda da. Bu artık yani bir intihar bu Mübarek insan zaten yorgunsun. Zaten beyinler yorgun bu zaman. Herkesin beyni yorgun. Böyle. Gözler bozuk. Beyin yorgun. Bir kişi direşyonda. Demek direşyon demek. Beyindeki merkezler hep ağlarımda. Hepsi ağlarımda. Dikkatli çünkü. Tabi sizinler gergin. Hele hızlı gidiyorsa kişi sol olacak, mol olacak bir gerilim beyindeki merkezler hepsi ağlarımda, hareket halinde. Zaten o kişiyi yoruyor. Bir de müzik açıyorlar. müzik açıyorlar. Tabi insanlar müzik doğru değil sevgili kardeşler. Yani bazıları müzik, ruhun gıdası diyorlar bazıları. Tabi yalan tabi. Nefsin gıdası. Yani şeytanın gıdası bunlar. Tabi nefis hoşlanır onlar böyle. Gerçekte insana ne kadar zararlı şey varsa maddi manevi nefis hep bunlara sahip çıkar. Mesela kişi kışın Boğazından üşümüş. Sesi kısılmış. Boğazı ağrıyor. Zaten soğuktan olmuş. Bu kişi ne ister? Soğuk su ister bile böyle. Soğuk su ister. Yine bazı kişilere mesela yazın bile soğuk dokunur. Her dondurma daha dokunur. Ama o kişinin nefsi hep dokunan şeyi ister. Size istemem. Yani bugün gibi ne kadar haramlar varsa, ne kadar günah varsa, insana dünyada olsun, alet olsun, ne kadar zararlı şey varsa, nefis hep bunları tercih eder, bunları ister. İşte müzik de nefsin gıdası, nefri tahrik eder. Şevveti azdırır ya da gazabı azdırır, kişiyi böyle gafete sevk eder, bu için eğer bir kimse yolda, e canım sıkılmasın diyorsa ne yapsın? Mesela sohbet bantları, ilahi olan bantlar, korun kerime olan bantlar koysun kişi hem elhamdülillah maneviye hal olur, ona kişi feyiz olur, onun kişi bunlar rahat muhtemelidir. Yani bana buna bir deneme gerekiyor. Deneme gerekiyor. Mesela bir kimse müzik Koy zamanlar, çaldı zamanlar, kendine baksın, nasıl müzik kendisini daha gerilim yapar, daha sıkar kendisini. Dinlendirme, kesin olarak. arkadaşlar. Ama mali sohbetler, ilahiler, Kur'an, nakisi dinlendirir bunlar arkadaşlar. Bir de kişi gittiği yerlerde, çarşıda, pazarda, böyle kalbaki yerlerde de Fazla dolaşmamak. Hatta bu her zaman için geçerli. Hadisleri okuyayım inşallah şimdi. Hadislerim hem Buhari'de hem Müslim'de hadış Yani en sahih hadış herif. Kar Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Medine bir gün çarşİYE oradı. Bazı kişilerin tabi kişilerin nasıl ahbet onlar, Peygamber yaşayanlar yolda işte çarşıda, pazarda oturlarına göre bir yerde. Onlara Peygamber Şamazdır şıra buyurdu: İyiyakın ve cürüse fit turukati. İyi aküm, sakına sakın, sakının sakın, sakın. uyarıyorum sizleri yollarda oturmayın bu bir Yollarda oturmayın. Tabi oturmak şart değil, kişi durabilir yollarda. E, günümüzde bazı kahve önünde yazın sandalyeler dışarı çıkarılıyor. Zaten yayı yolları bazıya dar oluyor. Yine bazı esnaf da yazın dükönde oturuyorken arkadaşı geliyor, biri geliyor, birkaç kişi şey bir iki yolar düköne oturuyorlar. Yayı yolları var orada, yayı yolu tabi dar genelde oluyor. E kalabalık yerler özellikle e, bazı hanımlar tabi sıkılırlar, hepsi sıkılır bundan. Bakınız, Peygamber Peygamberimiz Madederi. Bundan bizleri çok sakındırıyor. Yani üzerine basa peygamber basa basa basana iyi ya bak. Sakına sakına uyarıyorum. Yollarda oturmayın. Yollar diki yolları kapamayınız. Ve kalı. Ne o sabiler peygamberimize? Ya rüşşül Allah, Allah'ın rüşşülü. Aleyhisselatü Vesselam. Muademe ne büddün. Ya Resulallah, mecbur dediler. Burada oturmaya, durmaya, yolda, çarşıda. Nete haddesi fiha. Burada görüşüyoruz, konuşuyoruz, anlaşma yapıyoruz dediler. Yani iş gereğinde bu çarşı yoldurma mecbur dediler. Bas sahabeler peygamberimize. Fekâlerus Aleyhisselatü Peygamber'in şöyle buyururdu, feyze ebeytüm illel meclise. Ancak burada ille oturan mecbursunuz. Bundan kendinizi sakınamıyorsunuz. Yani işiniz var, gücünüz var, zorun haldeniz var. O halde feahtü tarika hakkahu. O halde yolun hakkını verin Bakınız. Bademki iş, iş icabı, güç icabı, şu icabı şu icabı. Her neyse, demek ki çarşıda, pazarda, yolda, kalabalık yerlerde e, bir kere oturman gerekiyor, durman gerekiyorsa, de ki durman gerekiyorsa o halde yolun hakkını verin. Bir e pekim diyorlar. Kalu ve muhakkut tarih. Bu üzerine sahabeler, sollar peygamberimize Yolun hakkı nedir? Ya Resulallah, dediler. Ya Allah'ın Resulü yolun hakkını verin dedin. bir yolun hakkı? Yani yolun bizim hakkı var? Dediler. Peygamberimize. Yani bunu özellikle iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. O şerif hem Buharada hem Müslü'ne bakınız Yani böyle en sayı had şeriftir. Adı Şerif. Önce, demek ki bir kimsenin öyle bir zorunlu işi yoksa, demek ki yolda, çarşı, pazarda fazla durmaması gerekiyor. Gerek kendi memleketinde, gerekse gittiği, gezdiği yerlerde. Hatta, ömrü hacı gittiği zaman da Medine, Mekke, Çarşı'na bile fazla gezmemesi gerekiyor. Zaten Peygamberimizin bunu söylediği yer, biridir çarşısıydı. Yani günümüzde e Hacı ya giden o din kardeşlerimiz, hanımlarımız ne yapıyorlar? Hediye olmak için. Bu hediyecilik tabii her şeyin bir aşırı artık olmuş. Oğluna, gelinle, kızına, şusuna, bu sana, torununa, komşuna şu dedi, bu dedi derken ne yapıyor zavallı bizim hacca ölmeye giden kardeşlerimiz? Tabii mecru olana dalır çarşılara. Medine çarşısı, hele Mekke çarşısı, dünyanın en lüks çarşıları. Yani dünyada ne varsa orada var. Çin malları, Japon malları, Amerika malları, şunun bunun malları, hep yabancı malat tabi. Oyuncaklar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar ber, hızlı şeyler. Ama zavallı kardeşimiz buradan kalkıp Mekke'ye gitmiş, Medine'ye gitmiş. Haramşehir'te oturma vakit bulamıyor. Tabi dalıyor çarşı pazara dalıyor orada. Kafasına karışıyor. Aklı da karışıyor. Zihni de karışıyor. Gönlündeki manevi feyizle gidiyor. Ondan sonra ezan okuyunca acıla acıla namaza yetişeyim. Tabi bu orada da öyle. Ayrıca bir kimse yolculuk gezmek için kişi başka illere gidince de demek ki fazla kalmamı gerekiyor böyle çarşı pazarlarda yine kişi kendi bulunduğu kasaba şehrinde de tabi insan pazara alışmışsa gider alacağı vardır ama el verdiği ölçüde en kısa yoldan gitme gerekiyor oraya alıcı alıp dönmek gerekiyor fazla kalmamı enememe gerekiyor orada Aksiyalde bakın Resulullah buyurar sana buyuruyor yolun hakkını verin evet. Peygamber. soru sahabeler Ya Allah ne diyor yolun hakkı kale. Peygamberin söz etkileri şöyle buyurdu onlara yol hakkı şunlar şimdi bakınız birincisi galdul basarı gözü yummak. Gözü yummak. Kime? E, Namerrem kadınlara karşı. E, ben şahsen bu had-ı şerife baktığım zaman çok duygulan muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne zaman söylemiş? Asıl saadette. Nerede söylemiş? Medine'de medine söylemiş. O dönemde Aslı saadette Resulullah'ın hayatta olduğu bir dönemde Medine'de Peygamber bunu öyle buyurmuş onlara Ne buyuruyor? Yolun hakkının en başta geleni Gadül basar Gözü yummak Kadına, kızı hanımlara bakmamak Namere bakmamak böyle şey. O dönemin Medinisi, O dönemin şaşısı O dönemin hanımları tabi o dönemde herkese kapalı efendim. demek ki bir annemin kapalı olduğu zaman bile boyu, postu, vücut şekillerini fazla incelememek için böyle buyursunuz efendim efendim? yolun hakkının başta geleni gazdül basar gözü yummak, gözü kapamak hele günümüzde hele günümüzde tabi yaz mevsimi de gelince Hâsıma başlayınca her gelen yılla beraber bu daha da daha açılma oluyor. Tabii kıyametin bu bir alameti bu yani. En büyük alameti kıyametin kadınlardan hayânen kalkması, onların aşımaları, yani bir alameti bu, işareti bu. E, günümüz kadınlarımız keşif yapması lazım. Keşke Allah itaat etseler. Peygamber'i dinleseler. Kur'an-ı Kerim'i e uysalar. Ne kaybederler? Ne kaybeder onlar mi Yani yaba ekranlara bakmasa ne olur acaba? Bir şey kaybetmezler. Belki şu anda o hanım kızlarımız, hanımlarımız belki şu anda gençtir. E, güzeldir belki de. Belki sağlı şu anda yerindedir ama bunlar her birisi nasıl ki Sadın akrabı yelkovanı buraya durmuyor. Mesela kişi bakıyor Sadına belki o kişi için en güzel andır o saat o vakit. Onun sevdiği vakittir belki de. Ama Sadın yelkovanı durmadan gidiyor. Saniye daha hızlı gidiyor, yelkovanı gidiyor. Akrebi gidiyor. Duruyor, duruyor mu? Durmuyor. İnsanın da hayatı aynen sadin, akrebi, yel kovanı gibi. İnsan hayatı da böyle. Bir insan şu anda genç olabilir, dinamik olabilir, sağlıklı olabilir, neşeli olabilir, hayat saçlarında bir insanın gülü gibi olabilir, ama hala kalmayacak yavrularımız, hanımlarımızda da. Kalmayacak yavrular. Onların da beli bükülecek, yüzleri buruşacak, saçları ağracak bu teremler, dizlerin dermana kalmayacak kalpleri sıkıştıracak, nefes darlığı olacak, ağızları ötsüme başlayacak onlara da başlayacak böyle. Ama efendim işte gençken genç yaşayayım. Ama sorumluluğu var ama ya, sorumluluğu var ama ya bunu ya böylece. Bir mahşe günü var. İmanın bir şartı budur. Nedir? İmanın bir şartı vel basi badel mevti hakkun bak. tekrar dirilme haktır, gerçektir. Allahım yapacağım buyuruyor, mevlam buyuruyor. E bu olacağına göre o mahşer günü eyvah demektense. İl uşmutansa mahşerde. Hatta elini ısıcaklar zalimler. Bela buluyor. Ya'dul yede ya. Ana yede ya. İkini ısıcak zalimler. Şu anlamında. İşte o ebedi bir alem. Yani sonu olmayan bir alem. Dünya çok geçiyor dünya. Yani gerçekten dünya çok hızlı geçiyor dünya. Bunun için ne olur hanımlarımızda açılmasalar açı da tabi erkeğin bunlara bakmaması gerekiyor ama. ya yani ne olsa olsun demek ki bir erkek Allah inanan bir erkek ne yapacak? İnandı Allah'ına emrediyor Mevlam buyuruyor. Hatta e geliyor Mevlam görüyor Kul lil mü'minine. Mela bak. Nur süreçten de Allah tarafı buyuruyor. Kul. Ya Muhammedim söyle. Kimlere? Lil mü'minine. İman eden, inanan. Mühimler ki söyle. Ya mi ebsariye. Bak. Yüzün yusuna Demek ki kadınlar söylmişse de erkekler bundan dolayı ne yapayım diyemezler. Sakınma gerekiyor. Ellerine gelgeler, sakınma gerekiyor. İşte yolun hakkın birincisi bu. Hele bazı eslah mesela oturu dükkan öne, bir oturarını dükkanına oturur. Yana biri daha gelir, sürekli yolda gelen geçenlere. E aldığı günah acaba ne olacak? Tutar mı günah? Bilmem ki orda. Yani gerçekten çok zor bunlar böyle. Yani neyi yükünü böyle. Hatta bazı Müslüman karışıyormuş böyle, yani Beş vakit bazı kılan kişi bile bakıyorsun ya kahvenin önünde, dükkanın önünde işte oturuyor Bu boynu gözü orada, bu orada, burada böyle. Orada burada. Ya kızıyor. Çok aşık falan diye. Ama bakıyor ama ya. O çiğkesin sorunu erkekte baktığı için sorumluluyor. İki tane sorumluluyor bunda böyle. Birincisi bu gözü korumak. İkincisi ve keffül eza. Yani yolun hakkını koruma gerekiyordu. Giri yolun hakkı nedir? Gözü koru. İkincisi ve keffül eza. Yolda eza veren, zararlı bir şeyi oradan gidermek yolda. Yani kişi madem ki yolda oturmaya mecburdur, çarpada dur mecburdur, onlara bunu yapması şart onlara bakınız. Nedir bu? Gözü kapamak, harama karşı. İkincisi, yolda eza veren bir şeyi oradan gidermek. Arabadan bir şey düşmüş, bir efendim bir çöp atmış, bir şey atmış, ne yapmışlarsa elden geliyor bunları giderme gerekiyor. Bu için İslam'da mesela bir kimse yol namazı kılmasına mekru oluyor bakınız. Yol çünkü genel insanın hakkıdır. Efendim. Yani yol namazına mekru oluyor. Efendim. Hele eskiden mesela bazı yolda atını bırakır, beygirini bırakırmış, beygirini bırakılmış Yani devresini bırakırlarmış. Bunu Peygamber engelliyor. Bakalım. Bırakmayın bela buyuruyor. E günümüzde tabi araba park ediliyor hele kavgalı yerlerde. Kamu geldi, iş arabasını park ediyor. E i̇nsanlar kana zor geçiyor arabada. Bu kulakına giriyor işte herhalde. Başka bir yere geçemiyor. Freni konaya basıyor. Gürültü oluyor. Hicamda iş kavgaya dönüşüyor. Yani bu he bunların yol hakkı bunlar. Yol hakkında kul hakkı da buna giriyor. Demek ki da böyle insanlara zarar veren bir yerde Arabi'de park etmemek gerekiyor. Ve reddü selam yine yol akımın biri de selam verince selamı da almak. Kim selam vermişse selam almak. Yani ve -Kim selam diye almak. Yol bir Ve beni alır münkeri. Bir de emri maruf diye anil münkeri yapma gerekiyor bakalım kadar zor şey değil mi bence? Hele günümüz koşullarında aşırı zor amaçlarım yani bence. Emin varuf yani kişi yolda çarşıda, pazarda efendim, tur atıyor, işte, geziyor eleme çıkmış yollara canlı sıkıntısını gidermeye çalışıyor ama bir kimse yolda duruyorsa oturuyorsa, geziyorsa bunlara bakınız bu görevleri var gözünü haramdan sakınmak, eza veren bir şey gidermek yolda bir şey gördün zarar verecek insan arabaya alıp onu kenara koymak böyle selam almak emri maruf Allah emrini hatırlatmak insanlara neyel münker e, günah işleyen varsa haram işleyen varsa ona bunu yapmayın diye onu uyaramak kişinin görevi olmuş oluyor. İşçinin bu adı şerife baktığımız zaman bir kimse Allah kursun deniz kıyısına giderse yazın, plaja milaja giderse ne olacak orada hali? Hele plajlarda. Çır çıplak. Bırak kadına erkeği çıplak. Erkeğin bile diziyle göbek arası haram erkeğin bile. Erkek ki short giymiş, erkek. kısa short giymiş. Onu bakma bile Haram oluyor. Yani Allah korusun demek ki bir kimse böyle bir Deniz kilsenin plajına giderse ne yapacak orada? Gözünü hep kapayacak mı orada? Niye gidiyor oraya böyle? Sonra var mı gerekiyor orada. Onlara söyleme gerekiyor. Ama ne olur hanımefendi işte, beyefendi ne oldu işte uzun short giyip. Ama hanımefendiyle işte şöyle örtün. E bunu diyemeyiz tabi orada. İmkanımız yok şu anda. Çoğunluk onlarda bulunduğumuz yerlerde. Ama ne gerekiyor? Demek oradan kaçınmak gerekiyor. Işte. Yine bunun gibi mesela bir kimse e, hatır belası ile işte oğlu, kızı, işte kardeşli yeğeni şu bu. Hatır için bir kimse e, kalkar da bir haram olan bir düğüne giderse ister sünnet düğünü olsun adı, ister eleme cemiyeti olsun olsa olsun böyle. Orada haram işleniyorsa oraya girmeme gerekiyor. Oraya kim girebilir oraya? Eğer kimin gücü yetiyorsa orada hakkı tavsiye etmeye, söylemeye ya şunları çalmayın bak haramda örtünün, şöyle yapın böyle yapın diye söylemeye gücü yetiyorsa gire bunu söyler çıkar. Ben bunlara gücümüz yetmiyorsa oraya girmeme gerekir sevgili kardeşlerim. Ama efendim işte ne yapayım kardeşim işte işte oğlum da gelin böyle isteyip kız böyle istiyor da işte yeğenim de arkadaşım da çok samimiyim de olmaz olmaz. olmaz. Allah'tan dam yakınlar bizlere. Ya Allah için düştüğünle bunlar sevgili kardeşlerim. İşte hasır derken e, samimi derken, yakın derken bir de Allah'ı unutmayalım anında. Bize Allah mı daha yakın, onlar mı daha yakın? Ya bir mezara girdiğimiz zaman kimden bize fayda var mezarda? Kimden fayda var? Efendim çok sayım arkadaşım, çok samimi komşum, işte akrabam yakınım işte de gitmesem kırılır mırdırşıbolur. E gittin. Ne olacak mezar değil mi alemiz ya, şey. Bir de tefekkür niyetiyle seyahat yolcu da vardır, tefekkür niyetiyle vardır. Kur'an-ı Allah Teala daha suresi ayet 128'de Es-sem'er-rahim efelen yehdilehum Onlara hidayetine vesile olmadı mı? Uyanmamalarını bir sebep olmadı mı? Ke melekna kablehüm minel kurunih. Onlardan evvel nice karinleri, nesilleri helak etti Mevla bu diyor. fi mesakilihim. Yani bu onlar dediğim zaman burada Peygamber'in zamanı eşyalar Müslümanlara tabi doğrusu da bu şekilde bence. Mevlam buyuruyor yani bu günkü yaşamakta insanlar için ibet olmadı mı? Uyanmalarına bir vesile seyip olmadı mı? Nedir? Önceki nice nice nesiller nesiller toplumlar, kavimler, kabile milletler helak oldular. Böyle. Yerin altına geçildiler. Nice denizler zamanında şehirdir ona. Yani bu coğrafta çok değişiyor tabi coğrafya. Herak olan yerler oluyor. Yemşune fîme Bugün insanı orada geziyorlar, geziyoruz mesela. Demek ki böyle tarihi yerleri de tefekkür için ve ibret almak için de gelmete gerekiyor bunlara. Mesela Bakürüz İstanbul surları yapmışlar. Kim yapmış bunlar? Böyle. Nice tepelere kaleler yapmışlar. Nice göçler, binalar yapmışlar. Tarih yapmışlar. Peki ne oldu bunlar değil mi? Ne oldu bunlar böylece? Tabi bazıları Allah'ın gazabı aradı, helak oldu. Bazıları tabi yaşadı ama yine öldü, yine gitti bunlar böylece. Tabi bir de hayırları da var bunların. Mesela tarihi camilerimiz var. E, Ulu cami gibi örnek. O aklıma geliyor şu anda. E, bunun gibi e, bunları yapanlar da var. Ecdadımız bunları yapmışlar. E, o zamanki imkanları yapmışlar bunlar. Yani makineler yok, şunlar yok, bunlar yok. Bakıyoruz koca koca muazzam direkler. O kocaman düzgün taşla unutulmuş taşlar. Böyle. Hele bazı kale yapmışlar. Ta tepelere. Onlarla sonra çıkarmışlar. Kocaman surlar yapılmış. Camer yapılmış. Hanlar yapılmış. Şunlar bunlar yapılmış. Nice eserler bırakmışlar bunlar. E buna da bir ama gerekiyor bunları. Sonra evliyaların yaşadığı yerler. Nece tarihi evliyalar. Yani evli olduğu gerçek bilinen veliler. Tabii bu arada bir de bilmeyenler de var. ...bir türbe yapılmış... Yani ...cariyet ediliyor ama... ...kim olduğu bilmiyor... ...ancak kulaktan duyma... ...efsaneleşmiş... ...ama bir kaynağın dayanmıyor bunlar... ...tam onlara bir şey diyelim... onlara... ...ama bunun dışında... bilinenler var... Yani ...tarihsel olarak bir kaynağa dayanan... ...öyle büyük evliyalar var... ...ta bunların da böyle... ...işte gidilmesi, dolaşılması... ibadet alınması... Bu evliler nasıl yerde yaşamış? Bazı mağarada yaşamışlar, tepede yaşamışlar. Nasıl yaşamış? Nasıl Allah kulluk etmiş zamanında? Böyle. Az yemiş, az içmiş, az uyumuş, Allah'tan çok korkmuş, günahtan sakınmış, insanlara sırf yararlı olmuş. Kim bir karın incitmemişler bunlar. Hep Allah çalışmışlar bunlar. Bak ne güzel ermişler. Bir de bunların karşısında e, zalimler de var tabi. Zamanın derebeyleri, şunları, bunları, halkı ezenler, sömürenler, zulüm edenler, baskı edenler, işkence edenler, e, İslam karşılıkları, konu yasaklayanlar, onlar da ölmüş gitmişler. gitmişler. Tabii ikisini şimdi karşılaştırmalı bak. Hepsi gitti. Kimse kalmıyor. Sadece. Hepsi aynı mezara gidiyorlar. İnanan da inanmayan da. Allah diyene de inkardan demeli. Kimse kalmıyor. Allah'ın koyduğu ilahi kanun, fıtrat kanunu her canlı ölümü tadacak. Tadıyorlar işte, tadacağız. Bunlar tabi arkalarından ibn-i gerekiyor. İyi ki kişilere özenmek gerekiyor onlar gibi olabilsem diye. Hem diye. Yani bazı kişiler bu evliya türbelerine giderlerken yine yani tam bazı aşırılıklar da hani bidattan sapmaz oluyor bazen. Yani sanki oradan bir şey ister gibi gidiyor oraya. İşte filan evliya ilgilen işte isteğin oluyor. İşte evlenemeyer, evlenebiliyor, işte, şu bu gibi şeyler. Bunların hepsi saçma şeyler amına Bir kimse Peygamber'in bir türbesine gittiği zamanlar Peygamber'in kişi getirir. Dua eder Peygamber'in. Yoksa Peygamber'in bir şey istenmez. Yani Yarın sıra bana iş bul demez. Olmaz bu yöntemde. Bulamaz Peygamberler. Yani bir eleremeyen bir hanım veya erkek gitsene Peygamber'in türbesine gitseler de demez ayağına. Yarın sıra bana iş bul, eş bul derse olur mu? Olmaz, bulamaz gı. Mük Allah müziği, Ne kadar saçmalık yani şu ortamda, şu çağda efendim şey falan türbeye girsen işini açılırmış. Yani kısmetini açılırmış. Şöyle böyle olurmuş. Efendim gidiyor oraya onda onu istiyor Rabbi, Ne yapsan ki zavallı ya. Ne yapsın? Ne verebilirlik mük Allah müziği, Kim karıştı ki buna böyle İşte muhtemem kardeşlerim. Dünya hayatımıza inşallah iyi noktama çalışalım dünya hayatımıza Yani sonucu baştan görelim muhtemem. Yani sona gelince eyvah dememek için sonucu baştan görelim. İşte tarih yerlere gidelim. Önceki yaşayın insana yaşadığı yerlere bakalım. Onun yaşantısını inceleyelim. İki taraf olarak. İyi de kötü de vardır tabii. İyi var? Ne Allah dostları da var. Kötü de var tabii. Bir de kışta yaşamış, yolda yaşamış, bir de çatıda yaşamış da. bol, paraları bol, hizmetlere bol, yetkilere bol. Ama sonuç aynı odaydılar. aynı. Rabbi inşallah hepimize Uyanmayı nasip etsin Mevlam. Yani uyanmayı nasip etsin Mevlam. Ve hepimiz inşallah Allah'ın elmine dönmeyi nasip etsin Mevlam. Vallahi emine dönelim. Yoksa gün gelecek oraya bir zorla döndürüleceğiz. İlla Fatiha.